Namazda Zamm-ı Sure okumadan önce, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumadan önce besmele çekmemiz gerekir mi hocam? Hanevi mezhebinde çekilmiyor çünkü o devam ediyor. Ayağa kalktığımız her rekatta Fatiha'dan önce besmele çekeriz. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'ye geçerken besmele okumayız.